Haftanın ilk gününden günaydın. Pazartesi sabahının ilk kampanyacısı Rukiye Demirkan. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, günde 15 kilometre yürüyen İbrahim Çivici'yi tatile göndersin. Dünyada ve ülkemizde yardıma çok ihtiyacı olan insan var. Her gün birçok kampanyaya bu sorunlar çözüme ulaşsın diye ben imza atıyorum. Bu belki onlardan biri değil ama çalışan haklarına ve bilmediğimiz halde birilerinin güvenliğini sağlayan bu gizli kahramanlara dikkat çekmek için bu kampanyayı başlatmaya karar verdim. Birkaç gün önce 4 mevsim, günde 15, haftada 75 kilometre yürüyüp rayların güvenliğini sağlayan demiryolu bekçisi İbrahim Çivici'nin El Cezire Türk'te yayınlanan röportajını izledim. Küçük gibi görünse de çok önemli bir görev yapıyor. Elimdeki anahtar 5 kilometre yürüdüğümde 20-30 kilo kadar ağırlık oluyor diyor ve ekliyor. Denize veya sahil kenarına bir yere 20 yıldır gitmedim. Ailecek öyle bir yere gitmedik diyor. Makinistler selam vermeden geçiyormuş mesela bazen. O zaman da çok içerleniyormuş İbrahim Çivici. Bu kampanyayı bıkmadan, yılmadan, usanmadan görevini yapan ve trenlerin güvenliğini sağlayan İbrahim Çivici'ye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryoları'nın bir motivasyon hediyesi vermesi için açıyorum. Onu ve ailesiyle birlikte deniz kenarına bir yere göndermesini diliyorum. Yıllardır verdiği emeğin karşılığını ödemez belki ama en azından ailesiyle güzel bir tatil geçirir, emeğinin görüldüğünü bilir. Bunca yıllık meslek hayatında bir de ailesiyle güzel bir anısı olur. Dilerim bu sayfayı imzalar ve bu güzel insanın değerinin görülmesine ve küçük bir hediye ile ödüllendirilmesine yardımcı olursunuz, diyor Demirkan açmış olduğu bu güzel kampanyasında. Sıradaki Change.org kampanyacısı Ayşe Günay. Günay kampanyasında Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyor, PDR'ye yapılan alan dışı atamalara son verilsin, alan talanına hayır diyoruz, 4 yıllık rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi almış ya da almakta olan bizler yerine birkaç haftalık kurslardan aldıkları sertifikalarla PDR'ci veren şahıslara ve buna müsaade edip emek hırsızlığı yapan yetkililere tepkini göstersen de bir imza at demiş kendisi. Ve Ayşecan Sipahi'ye kulak veriyoruz şimdi de. Rumeli Hisarı vapur iskelesini geri verin. İstanbul trafiğini hafifletmek için su yollarını daha fazla kullanmamız gerekli. Kısıtlı sayıda insana hizmet veren İskele Restoranı başka bir yere naklederek Hisar iskelesine esas görevi geri verilsin. Verilsin ki özellikle hafta sonları Boğaz Karayolu trafiği biraz rahatlasın. Rumeli Hisarı son yıllarda kahvaltı için gelenlerle dolup taşıyor. Park edecek yerleri yok. Valeler otomobilleri fiilen yol üstüne park etmekte. İskele olsa insanlar arabalarını bırakıp vapurla, tekneyle ulaşabilirler. Bir düşünün bu konuyu derim diyor Sipahi. Kendisi gibi bu konudan şikayetçi olan herkesin desteğini beklediği bu kampanyasında. Ve Şanlıurfa'dan Esma Güllü'nün kampanyasıyla devam ediyoruz. Güllü kampanyasında Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyor. Milli takım ürünleri kulüp mağazalarında satılsın demiş kendisi. Euro 2016'da milli takımımıza destek olmak için daha çok forma, daha çok erişilebilirlik. Milli takım forması ve ürünlerinin başta büyük kulüpleri mağazaları yani GS Store, Feneryum, Kartal Yuvası, TS Club olmak üzere bütün kulüpleri mağazalarında satılsın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor takımlarını ve taraftarlarını desteğe davet ediyorum. Haydi taraftarlar, haydi Türkiye, bu yaz her yer kırmızı beyaz olmalı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören lütfen yardımcı olun diyor Esma Güllü açmış olduğu bu kampanyada. Ve 3968 kişinin imzasıyla başarıya ulaşmış bir kampanyada sıra. Volkan Dillioğlu'nun Ulaştırma Bakanlığı'na seslendiği kampanyada motosikletlere OGS ve HGS için özel fiyat uygulanması yapılmasını istiyoruz diyordu. Ve normal bir otomobil ortalama 1,5 ton ağırlığında olduğunu ve ortalama bir motosikletin ise sadece 150 kilo civarında olduğunu düşünürsek otomobile göre %11 ağırlık uygulayan motosikletler hem asfalt üzerindeki baskı zararı hem de otomobil ...otomobillere göre daha ince lastik ebatı ve iki teker olması sebebiyle ciddi bir otomobil motosiklet farkı var. Bu farklara rağmen otomobillerle aynı ücreti ödemeye devam ediyoruz... Bu konuda gerekli düzenlemenin yapılması için OGS HGS'de motosikletleri fark et imza kampanyasını başlattık. Seçimlerden önce bu toplanan imzalarla Ulaştırma Bakanlığı hatta meclise bu konuda gerekli değişikliğin yapılması için motosikletlerimizi süreceğiz. Haydi sen de bu yanlışa dur de OGS HGS'de motosikleti fark et diyordu Dillioğlu kampanyasına ve başarı haberini Volkan imzacılarıyla şu mesajla paylaştı. HGS OGS kampanyamız başarıyla sonuçlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü 25-10-2015 tarihi itibariyle 6. sınıf olan motosiklet kullanıcılarına %50 indirim yapılacağını duyurdu. Tüm motosiklet camiasına hayırlı olsun. Kampanyamıza katılan herkese teşekkürler diyor Volkan Dillioğlu. Öğrenci kolektiflerinin yüke seslendiği kampanyaya yer veriyoruz şimdi. Grup bütünleme sınavı kaldırılmasın diye kampanyalarını başlatmış ve 2012 yılında YÖK tarafından yaz okulu olup olmamasına bakılmaksızın yapılması zorunlu hale getirilen bütünleme sınavlarının yapılması YÖK Başkanı Yekta Sarıç'ın son açıklamasına göre zorunlu olmaktan çıkacak. Bütünleme sınavlarının yapılıp yapılmayacağına üniversite yönetimleri karar verecek. Bütün neme sınavlarının kaldırılması, üniversitelileri yaz okulu uygulamasına zorunlu bırakmakta. Hali hazırda yurt yemek harçlık masraflarını çıkaramayan öğrenciler, bu uygulama ile bir de yüksek miktarda yaz okulu ücreti ödemeye veya sınıf tekrarı yaparak üniversiteyi normal süresinde bitirememeye ve harç ücreti ödemeye zorunlu bırakılmakta. Öğrencilerin hiçbir şekilde fikri sorulmadan, YÖK tarafından üniversite yönetimlerine bırakılan ve öğrencileri mağdur eden bu uygulama kaldırılmalıdır diyen öğrenci kolektiflerinin kampanyasını Change.org'a girerek siz de imzanızla destekleyebilirsiniz. Ve geldik pazartesi gününün son kampanyasına. Bu da ulaştırma alanından. Samet Yiğit, şehirler arası hızlı trenlerde mescit yapılmasını istiyoruz dediği bir kampanyayı Ulaştırma Bakanlığı'na hitaben yürütüyor. Diyor ki bilindiği üzere ülkemiz ulaşım ağında çok mesafeler katetti ve devam ediliyor. Demiryolu ağıyla yapılan yolculuklar gerek normal gerekse hızlı trenle bir hayli arttı. Tren içinde namaz kılınabildiği için kılmış olduğumuz namazları boş bulduğumuz yerlerde, engelliler için ayrılmış alanlarda filan kılabiliyoruz. Bu bir mağduriyettir ve mağduriyetimizin giderilmesi için şehirler arası trenlerde mescit istiyoruz. Bununla birlikte namaz kılarken başkasını beklemeler, kişiyi rahatsız etme gibi olaylar yaşanmayacaktır. Herkes dilediğince ibadetini yerine getirebilecektir diyen Yiğit'e bugüne kadar 8.160 kişi imzalarıyla destek vermiş. Tabii ki illa bir mescit değil belki bir ibadet alanı yapılabilir. Böylece her dinden kim olursa olsun burada ibadetini gerçekleştirebilir.